The falling leaves Zamanlar Değişirken Drift by the window. I'm a fool who want you I'm a fool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 Hey Richie Merhaba değerli Çikolata dinleyicileri 94.9 açık radyoda zamanlar değişirken programına hoş geldiniz. Merhabalar. E, merhaba. E, i̇lk merhaba Mahir Dendi, ikincisi Güvenden. Ben de altı Bob Dylan'ın 50 yıllık müzik serüveni üzerine konuşacağımız ve kendisinin müziklerini dinleyeceğimiz zamanlar değişirken programımızın 5.si ile karşınızdayız. Evet bu arada programımız 3 kişi yapıyoruz. Programcılarımızdan biri de genelde de ta Cambridge. Şimdi bu eyalet ismini asla söylemiyorum ama. Massachusetts. <gülüyor> oh kurtuldum. <gülüyor> Oradan bağlandığı için böyle girişlerde falan biraz e, gecikmelerimiz lag oluyorsa popüler tabirle... E, ...teknolojiyi her zaman suçlayabiliriz bunun için. Ne de olsa kameralar yok yüzümüzde olayı gösteren. Evet, telefon hattında hep kaç saniyelik bir gecikme oluyor. Dolayısıyla e, çok çok e, senkronize olamıyoruz aramızda. Ama Kohen programını dinleyenler varsa... Bu tür akşaklıklara e, alışıktırlar. Bir de bazen son zamanlarda telefon hatlarında da bir acayiplik var. Mahir'in geçen hafta söylediği gibi bazen e, yörüngeden bağlanıyor gibi bir e, sesle size sesleniyor oluyorum galiba. E, Affola. Ufkumuz genişleyelim. Evet, geçen hafta nerede kaldık? Geçen hafta ikonoklast... Bob Dylan üzerindeydik. Yani Bob Dylan 1960'ların ilk yarısında belki biraz da istemeden ya da o kadar da istemeden değil edinmiş olduğu işte protest hareketin folk müzikle kaynaştığı noktada kitlelerin sesi protest hareketin veya bir jenerasyonun sözcüsü gibi sıfatlardan çok sıkılıp Bunlardan kaçmaya, bunları kırmaya çalışıyordu. Bunu da elektrikli albümler yaparak yapıyordu. Kendisini çok seven e, folkilerin e, gazabını uğramak pahasına. Evet, bu arada geçtiğimiz programların tümünü de zamanlar değişirken.thumblr.com e, adresinden ulaşabilirsiniz. Onu da hatırlatmış olalım. Peki, e, bu programda ne yapacağız? Kısaca gireyim mi ben onay varsa? Lütfen. Tamam. O zaman 5. programımız söylediğimiz gibi her özet programlarda her hafta olduğu gibi bu defada bir persona, bir kimlik seçtik. Ve bu programın konusu olan persona da Hacı Dilin veya Araştıki Dilin şeklinde adlandırdık kendi aramızda. Eee bunda böyle olmasının sebebi aslında Dilin'in 70'lerin sonundaki meşhur Hristiyan dönemi ama şimdilik bununla Girelim isterseniz şeyden devam edelim. Bıraktığımız, geçtiğimiz programda bıraktığımız yerden devam edelim. Blood on the Tracks isimli albümü bırakmıştık geçtiğimiz programda. Bir rock tarihi klasiği tabii ki. E, bu albümden sonra Ocak 76'ta Desire isimli bir albüm çıkartıyor Dylan. Bu da epey önemli bir albüm. Arada e, The Basement Apes var. Tabii, in tabii. Evet. Evet o eski kayıtlardan oluşan Basement Tapes serisinin ilkini de çıkartıyor. Bunların hepsini geniş geniş dinleyeceğiz. Özet programları önümüzdeki haftadan sonra sonlandırıyoruz. Sonra geniş geniş hepsini dinleyeceğiz ama bu Desire albümü ne dönersek eğer 76 tarihli. Üçüncü 3. Bir numara albümü oluyor değil mi Bob Dylan'ın üst üste evet, çıkartmış evet. olduğu yani epey ticari açıdan epey başarılı bir dönem veya müzikal açıdan diyelim epey başarılı bir dönem e, gerçekleştiriyor, yaşıyor. ikisinde diyelim. İkisi de. Çünkü aslında o, o işin ticari kısmının da Bob Dylan için her zaman bir önemi varmış gibi görünüyor. Evet, bu albümün içinde Hurricane gibi e, önemli aktivist soslu şarkılar var. E, Lonesome Death of Hattie Carroll tarzı şarkılar daha önceden aşina olduğumuz. İşte diğer klasikler One More Cup of Coffee gibi. Ve işte arasının e, epey bir süredir Blood on the Tracks hatta daha öncesinden biridir soğuk olduğu eşi... E, Sarayla ile arasını yapmaya yönelik aş şarkıları <gülüyor> mevcut. Pek başarılı olamıyor maalesef bu şarkılar, onda bir ilgisini verelim. Bunların hepsine daha sonra döneceğiz ee, ama şeyi yani biraz bahsettik özel hayatında çalkantılar sürüyor diline ne kadar müzikal ve ticari olarak başarılı bir dönemden geçse de bunun detayına çok girecek halimiz yok yani sonuçta e, bir nedir e, sosyete programı yapmıyoruz burada. Ama e, 78 tarihli Street Legal albüm takip ediyor Desire'ı. E, bu da e, ilginç bir şekilde Dylan'ın 64'ten beri ABD'de sıralamalarda ilk ona giremeyen ilk plak oluyor. Epey kötüleniyor albüm e, bazı eleştirme. Özellikle ABD'de. ABD dışında daha iyi alıyor ama epey kötüleniyor. Çok sıradan bulunuyor. E, bugün dinlediğim zaman aslında o kadar kötü gelmedi. Bana kişisel olarak dinlediğinde programı hazırlanırken <gülüyor> o kadar da kötü bir albüm gibi gelmedi. Ama e, bir, bir acılık hissediliyor albümde yani belki kişisel hayatının yansıması belki başka şeyler bir yorgunluk bir acılık şarkı sözlerinde hissediliyor e, hatta e, is your love in vain diye bir parça var albümde orada e, baya misojinist e, sözler olduğu e, da. Öyle bir eleştiri de geliyor. Neyse bunların hepsine geniş geniş gireceğiz. Ama belki ilk parçamıza geçelim mi veya... Geçelim, enseyi karartmayalım. Dylan daha şeyi bulacak, doğru yolu bulacak daha henüz gelmek üzere yüz oraya. Nedir ilk parçamız? Bu programımızın ilk parçası Street Legal albümünden geliyor. True Love Tends to Forget. albümünden gerçek aşk unutmaya meyleder to love tends to forget zamanlar değişirken programındayız Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl ben de çok kısaca bir özet olarak şunu söyleyeyim bir sonraki şarkıya geçmeden önce şimdiye kadarki dört programımızda Dylan'ın personaları üstünden giderek 16 albümünü hmm. izlemiş olduk e, bugünkü programda da e, 10 albüm e, programı da 10 albüm sürdürmeye çalışacağız. E, 13 senelik bir dönem e, Dillon'un arayışta olduğu ve Hristiyan olduğu e, hacı olduğu dönem. E, Desire ve Street Legal albümlerinin ardından e, Slow Train Coming e, gelecek. E, birazdan ondan bir parça çalacağız. E, Dillon'un Hristiyan e, olmasının belki... E, ...işaret fişeyi e, olan albüm bu. E, arkasından... E, ...dilinin bir tür... ...misyonerlik... E, ...heveslerinin e, zirve yaptığı... ...Saved yani kurtarılmış... E, ...isimli bir albüm var... ...1980'de. Bunu e, Shot of Love... ...Infidels, Empire Burlesque... ...Nockta Uploaded... ...Down in the Grove... ...O oh Mercy isimli albümler... E, ...takip edecek 1989'a kadar... ...gelip e, orada bırakacağız. E, Düşüncemiz ve niyetimiz... ...eğer sığdırabilirsek... E, ...gelecek hafta... ...1990... E, ...Under the Red Sky albümünden... ...başlayarak... ...2015'teki en son albümü... ...Shadows in the Night'a kadar gelip... E, ...bu personalı özetleyip bitirmek... ...ondan sonra... E, ...en başa sarıp... E, ...kronolojik bir sırayla ve daha... E, ...detaylı şekilde... Üstelik işin içine Dylan'a Dylan ilham vermiş ve dilini yorumlamış başlamış yönleri de katarak bir anlamda yeniden başlamış olacağız. Yeniden doğmuş olacağız da diyeyim. Moda terimle manidar olacak. Çünkü geçen hafta dilinin önce domestik evinin erkeği huzurlu personasından huzursuz ve arayışta. Personasına geçmesini konuşmuştuk Bugünkü Temamız ise Arayışta olan dilinin kendisine Belki bir iç huzuru için Hristiyanlığı seçmesi Hristiyanlığı bulması Hem anne hem baba tarafından Musevi Dillon Fakat 1970'lerin Sonunda Yeniden doğma Hristiyan oluyor. Ne demek? Çok kısaca söyleyeyim. Hristiyanların e, protestanlık e, e, kolun içinde yeniden doğmak e, diye bir kavram var. Bu fiziksel bir doğumdan değil, ruhani bir doğumdan bahsediyor. E, Hristiyanlar içinde belki en e, misyonerlik hevesi yüksek e, kol e, bu yeniden doğmak Hristiyanlar denebilir. Hristiyanlar e, bir şekilde bunun da hikayesini daha uzunca anlatacağız ama e, Yılın Hristiyan'la ilgi duymaya başladıktan sonra bazı e, tanıdıklarının da e, etkisiyle e, işte bir takım derslere gitmeye başlıyor ve sonuçta bu e, harekette hep olduğu gibi e, İsa Mesih'i kendi hayatına e, kişisel bir kurtarıcı olarak kabul ettiğini e, söyleyerek e, Hristiyan oluyor. E, arayıştaki dilinin bu e, buluşu e, tabii ki şarkılarına da yansıyacak. E, Slow Train Coming albümü 1979, belki bu yansımanın ilk görüldüğü albüm. E, şimdi bu albüm aslında benim sevdiğim bir albüm. İçinden seçtiğimiz parçada Man Gave Names to All the Animals. Ee, insan e, bütün hayvanlara tek tek isimlerine verdi ee, eski aritteki e, bir e, anlatıya e, referansla bulunarak e, yapılmış e, fakat bu şarkıdan bir parça var. şimdi konuşsak iyi olur çünkü e, Mahir mesela bu parçayı çok kötü bir parça olarak buluyor o kadar ki e, dinledikten sonra plağı kesmiş ve e, gitar muzyabı haline getirmiş bir daha dinlememek için. Ee, siz dinleyenler nasıl bulacaksınız bilmiyorum ama e, Mahir niye bu kadar bu şarkı etti ya, Bu tabii e, sen girizgahı gayet güzel bir şekilde yaptın e, Dylan'ın bu dönem albümlerini. Aslında söylediğin gibi albümlere bütünlük içinde baktığın zaman hani öyle çok dinleyip radyoda çıksa belki değiştirmeyiz öyle söyleyeyim. Hani e, radyoda program yapıyoruz ya bir yerden bir yere radyoda gidiyoruz veya radyoda parça çıkıyor. Girip de kanalı değiştirmeyiz. Öyle e, diyelim. Ama e, beni rahatsız etmesinin temel sebeplerinden bir tanesi... Dillon'un en kuvvetli e, yönlerinden biri şey olması. Lirik açıdan yani sözel anlamda çok kuvvetli olması. E, orijinal veya değil. Bir yerden apartma veya değil. Önemli değil bunlar. E, ama bir e, şair yeteneği var kendisinde. iyi kötü. E, bu albümde özellikle Man Gave Names To All The Animals... ...yani böyle... E, ...bana bu yeteneğin tamamen harcanması olarak geldi. O akımdan kişisel olarak çok rahatsız etti beni. Hatta yani e, albümün içindeki bazı diğer parçalardan yola çıkarak şey... E, ...Dylan burada hem eleştirmenleri hem hayran kitlesine... ...işte Street Legal bir önceki albüm beğenmedikleri için... ...böyle bir oyun oynadı gibisinden yorumlar falan da geldi ki... ...neyse ona girmeyelim. Şimdilik en azından. E, ama benim çok beğendiğim bir şey değil. E, albüm değil. Sadece şunu söyleyeyim, Slow Train Coming yani bu uh, Man Named Gives to All the animal, uh, yok ben konuşamadım, Man Gave Names to All the Animals uh, parçasında bulunduğu albümün prodüktörlüğünü uh, prodüktörlüğünü değil de en azından prodüksiyon kısmına da el atmış ama gitaristlerden bir tanesi de Mark Knopfler, uh, Dire Straits'ten de bilirsiniz. Uh, kendisi öyle çok hani uh, şakacılık yapmaz <gülüyor> müzikal anlamda diyeyim. Dolayısıyla şey, içindeki müzikler, müzisyenlerin bir kısmı meşhur Muscle Shoals stüdyolarının horn section'ı yani üflemelileri. Dolayısıyla ciddiye alınmış bir albüm olduğunu görebiliyoruz. En azından bir şakacılık yok işin içinde, ona eminiz. Daha sonraki programlarda, kronolojik programlarda daha geniş değiniriz. Ama şimdilik sadece bu parçayı isterseniz bir dinleyelim, sonrasında... Bu dönem üzerine konuşuruz. Evet, tamam, peki o halde Slow Chain Coming albümünden dinliyoruz. Man Gave Names to All the Animals. Aa, çok havalı. Man Gave Names to All the Animals In the Beginning In the Beginning A long time ago He saw an animal That liked to growl Big furry paws And he liked to howl Great big furry band trail. grass on a mountain side so steep Oh I think I call it a sheep Man gave names to all the animals In the beginning In the beginning Man gave names to all the animals In the beginning Long grass Sliding is way through the grass. O kadar kötü değildi ya. <gülüş> yani, değil <Gülüş> mi? <gülüş> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ben bu şarkıyı öteden beri seven birisi olarak onu söylemiş olayım. Fakat burada e, belki şunun altı çizilebilir. E, Dylan saydan bir personadan öbürüne geçerken e, bir sürü hayranını, hayal kırıklığına uğratmayı her seferinde beceriyor. Yani e, bir folk e, turbadorundan, e, ozan kimliğinden işte mesela elektrikli dönemine geçtiğinde de ya da e, işte bir önceki döneminden, arayışta döneminden, Hristiyan dönemine geçtiği zaman hep arkasında bir takım kalbi kırık ya da sinirlenmiş ya da işte pilavını yerlere atıp kırmak isteyen insanlar bırakabiliyor. Şurada aslında çok doğru bir hal var. Genellikle bu tür hayatlarının ortasında bir ruhani dönüşüm geçiren insanlarda. Görüldüğü gibi dilinde da bir vaz verme isteği giderek yükseliyor ve ben mesela bu Men Names, The Old Yanımız'da bu tür bir çok rahatsız edici bir anlatı bulmuyorum ama bunun giderek Dillon'da yükseldiği özellikle bir sonraki albüm Saved albümünde kurtarılmış ya da selamete ermiş başlık albümde e, zirve yaptığı ve insana rahatsız edeceği e, hallere geldiği müzikal olarak da aslında kalitenin e, bence de e, düştüğü, Dillon standartlarının altına düştüğü söylenebilir. E, Dillon tabii ki e, kendisini eleştirenlerden ya da kendisinden memnun olmayanlardan e, memnun değil. O da onlara karşılık vermekte e, bir beis görmüyor. Bir, bir noktada hatta sahnede ee, yıllardır e, Bob Dylan işte Folk müziğin peygamberi Yurttaşlık Hareketi'nin peygamberi e, Filan deyip durdular Ben değilim değilim dedikçe Bu peygamber etiketini bana e, İtelediler e, Şimdi sonunda ben doğru yolu buldum e, Bütün sorularımızın Ve sorunlarımızın e, Cevabı e, İsa Mesih'tedir diyorum Onlar da bana Bob Dylan bu işten ne anlar Peygamber değil ki Diyorlar diyerek de şikayet etmekten kendini alıp alıkoyamıyor bir sonraki albüm The Saved'i şimdilik atlayacağız Saydan içinde çok şahane parçalar olduğu söylenemez onun arkasındaki onun ardından gelen albümle bir parça çalacağız fakat ondan önce biraz daha bu Hristiyanlık döneminden konuşalım isterseniz Evet, şimdi Bob Dylan üzerine hani programımız dersine çalışan ödevini yapan program diyelim sürekli bir şeyler okuyup anlamaya çalışıyorum. Bir taraftan da tabii ki iki sene boyunca yaptığımız Leonard Cohen programının şeysi de hatırası hatta hayaleti de peşimi bırakmıyor çünkü aslında işte dilinde Cohen'de e, Musevi kökenlerden gelen şeyler e, sanatçılar ikisinin de e, besteci yanının yanı sıra e, şair tarafı kuvvetli vesaire benzeyen yanları var hiç benzemeyen tarafları da var e, Cohen de aslında ...sürekli hayatı boyunca... ...hep arayış içinde olmuş bir kişi... ...ama böyle düz bir... E, ...veya düz doğru kelimeyi... ...bilmiyorum... ...böyle bir e, yol bulmamış... ...çok daha dolambaçlı... ...grif yollardan bulmuş... ...işte kendisinin... roshi adında bir zen budist... ...masterı hocası var filan... ...böyle öyle şeyler... E, bu, ...bunu düşünürken aklıma şu geldi... ...daha butik... <gülüyor> ...evet... E, aklıma şu geldi aslında e, Leonard Cohen son derece bourgeois bir kişi ve de işte Montreal'in e, orta üst seviyeli hatta üst düzey denebilecek bir şeyinden geliyor e, mahallesinden çıkmış gelmiş. Halbuki e, Bob Dylan Minnesota'nın e, kimsenin bilmediği minicik bir madenci kasabası olan Hibin'den geliyor Cohen'e göre son derece aslında kasabalı bir kişi. Şimdi böyle bir perspektiften bakınca Bob Dylan'ın hayatı belki de biraz fazla aşırı basite indirgemek pahasına bir sürü bir şey anlaşılır hale geliyor. Çünkü Dylan'ın mesela parayla ilişkisi son derece istekli arzulu bir ilişki ve her bir albüm yaptığı zaman gidip kendisine pahalı bir apartman dairesi daha satın alıyor. İşte böyle büyük konserler, büyük paralar filan bu bunlardan çok hoşlanan da bir kişi. Ee, işte bir birlikte olduğu insanları zaman zaman çok onları üzecek şekilde sırtını dönüp böyle korunazca gibi görünen bir takım hareketler yapıyor filan falan. Ee, bu, bu Bunun büyük resimde ve uzun erimde aldatıcı bir, Gözlemde olabileceğinin farkındayım, o yüzden o o paranteze, o tedbirle söylüyorum. Ama e, bir tane son derece burjuva gibi yapıyor, yaptığı her şeyi. öbürde biraz sanki kasabalı gibi yapıyor diye böyle bir hisse kapıldım. E, program başıma bunu sevgili program arkadaşlarıma söylüyorum. Program başına. Cohen referansını birle sınırlayarak <gülüyor> bana bir şey kapasite verirseniz lütfen ben... Estağfurullah ama arada şey yapasım e, geliyor. kota belirleyeceksek hepimiz kendimize kota koyarız. <gülüyor> tamam. Şey ama bu tespite ben de katılıyorum. Bir de aynı zamanda şeyi de unutmayalım. Yani Dylan aslında içinde ait olduğu kuşağın belki biraz bir miktar daha öncesi ama baby boomer kuşağın o temel parayla veya maddiyatla diyelim ilişkisi... ...ABD toplumunun genel... E, saygısı konusunda epey şey... E, ait, ...oraya ait... ...çok e, dışarıya aykırı görünmesi... ...veya işte Folkiler tarafından... E, hmm. ...ciddi bir ihanetçi olarak kabul edilmesi... ...belki de bundan kaynaklanıyor... E, ...öyle olduğu anlaşılmıyor... ...başka bir e, insanmış gibi görülüyor... ...vesaire vesaire... ...aslında... Kendisini o motosiklet kazasından sonra geçen programda işlediğimiz geriye çekmesi de e, klasik bir aile babası davranışı, ailesini korumak üzere yaptığı He. bir şey. Dolayısıyla evet böyle bir e, yanı var. Radikallik daha çok üstüne yakıştırılan bir şey. Evet. Sana ne yapalım saatlerimiz 21:31'i e göstermekte. Bir sonraki parçayı belki girebiliriz. E, Shot of Love'dan Property of ...Jesus'ı parçaya girmeden... ...çok ufak bir not düşelim yalnız... E, ...geçen programda... ...bahsetmiştik ben... ...kişisel itiraf şarkıları yazmam... ...diye kestirip atıyor falan dedim <gülüyor> ama... E, ...Property of Jesus'ın... ...sözleri inancı yüzünden dalga geçilen... ...işte hakir görülen... E, ...biraz böyle mağdur... E, ...söylesi böyle... <gülüyor> ...mağdur mazlum... E, <gülüyor> ...bir e, inançlı kişiyle... ...ilgili... Yani onun dışında albümle ilgili söylenecek çok fazla bir şey yok ama işte Property of Jesus hep biraz da Slow Train yani bu ilk Hristiyan albüm olarak kabul edilen Slow Train'in aldığı eleştirilere yönelik mi acaba düşüncesini uyandırmıyor değil. Bir dinleyelim sonra biraz daha konuşuruz. To the king that you serve she's the poverty of Jesus Cause he's not Bob Dylan'dan dinledik Shot of Love albümünden e, Shot Love 1981'de yayınlanmış e, Dylan 1970'lerin sonunda Hristiyanlığı kabul etti e, e, Peş peşe Slow Train Coming Save the Shot Love 1979, 80 ve 81'de albümlerini yayınladı Bunun arkasından 2 senelik bir Setsizliğin ardından Infidels diye bir albüm yapıyor 1983'te. Bu albüm e, müzik eleştirmenlerince e, Dylan'ın e, dini müziği müziği bırakıp seküler müziğe dönüşü olarak kabul ediliyor. E, bu da biraz tartışmalı bir konu çünkü Dylan e, Hristiyan olduğunu söylüyor. Hatta bazı verir e, e, havalara falan da bürünüyor sahnede de olmak üzere. Ama Hiçbir zaman ben artık Christian müziği e, denen e, janrenin e, içinde bir müzisyen oldum. Bundan sonra bunu yapacağım ya da artık bundan vazgeçtim demiyor. Dolayısıyla arada e, daha ince geçişler var. E, Dylan'ın e, daha sonra mesela 2009 yılında e, Christmas in the Heart diye e, bir albümü var. Burada e, Noel şarkılarından oluşan bir albüm e, Amerika Birleşik Devletleri'nde e, üç gün önce bu Thanksgiving denilen şükran günüydü. Bugünün e, Perşembe günü e, bugün biter bitmez e, Thanksgiving geçer geçmez ertesi gün e, büyük bir alışveriş e, furyası başlar. E, hatta kara e, cuma e, denir ertesi gününe ve o günden e, içinde olduğumuz günler de dahil Noel gününe kadar e, bitmek tükenmek bilmeyen e, tam müfersa bir e, döneme e, girilmiş olunur Amerika Birleşik Devletleri'nde. Çünkü her gittiğiniz yerde kaçamayacağınız şekilde Noel şarkıları çalıyor olur. E, Dillon'da e, artık ne kadar inancıyla ilgili, ne kadar müzisyenliğiyle, ne kadar e, piyasa ve para beklentisiyle ilgili e, bunu söylemekten şimdilik Kaçıneyim fakat böyle bir albüm yapmaktan da geri durmayacak 2009 yılında. Ben o albümü seviyorum Infidels. bu arada. <gülüyor> evet bu arada Seküler Müziği'ye geçti diye düşünülen Infidels albümünün tabii Türkçe çevresi kafirler hatta daha sokak diliyle söyleyecek olursak. Allahsız kitapsızlar falan diye de çevirebiliriz. Ee, burada da Dylan her zaman yapmaktan hoşlandığı gibi belki bir e, ters köşe yapıyor herkesi. Bunu söylemek mümkün. Ben şöylece e, de toparlayayım. E, 1980'ler bence genel olarak e, Dylan'ın en başarılı müzisyenlik dönemitleri için de e, kolay kolay sayılamaz. E, Hayatta ben de bir kez Dilin'e canlı olarak e, sahne dinledim. dedim. Bu da 1990lerin başıydı. E, benim daha sevdiğim, e, mesela 92'de çıkmış olan Müdezayı Deintüyü ve onu izleyen albümler e, ortaya çıkmamıştı. Bu 1980'lerin lerin e, müziklerini çalıyordu Dilin ve e, Daybat bir konserde gittiğime ben pişman olmuştum. E, Dilin'i eski haliyle keşke hatırlasaydım hiç gitmeseydim falan diye düşünmüştüm. E, ama velakin tam da bu dönemi anlatmaktayız ve e, henüz çalacağımız e, birkaç şarkı daha var. Evet, e, şimdi Infidels albümünden birçok eleştirmen tarafından aslında 80'lerin başında 83'te çıkan e, ve Dylan'ın işte bu 3 Hristiyan albümüyle verdiği parantezden, açtı parantezden sonraki e, yaygın ...görüşe göre forma dönüş... ...albümden bir parça çalacağız. License to Kill... ...ama parçaya girmeden önce son bir şey... ...hani çok da 80'lerdeki... E, ...durumu için dilini suçlamayalım... ...hani Johnny Cash gibi... ...büyük abideler bile mesela kendi... ...Man in Black işte siyah gen adam... E, ...şeyi vardır meşhur... E, ...ona yakıştırılan... ...tabir İşte o dönemde... O, <gülüyor> ...80'lerde Chicken in Black... diye bir parça yazıyor falan böyle... ...tavuk kıyafeti giyip <gülüyor> geziyor falan bunun videosunda... ...öyle şeyler var... Yani genel olarak müzik, müzik anlamında 80'ler bence büyük bir akıl tutulması birçok e, açıdan. Tabi iyi örnekler de var. Onlar bizim konumuz değil şimdilik. License to Kill'i dinleyelim Infitness albümünden. was touching the moon Now there's a woman on my block She just sit there as the night grows still She'll say who gonna take away his license to kill Now they take him and they teach him and they groom him for life Then they set him on a pathway Bound to get ill Then they bury him with stars Sell his body like they do use cars Now there's a woman on my block She just sit there facing the hill She'll say who gonna take away his license to kill Now he's helping our destruction He's afraid and confused and his brain Evet, Infidels albümünden License to Kill isimli parça dinledik Bob Dylan'ın 83 tarihli albümüydü bu. Benim için bu albüm e, temel özelliği içinde Blind Willie McTell parçasının bulunmaması diyeyim. Nedense kaydı albüm için yapıyor ama koymuyor Dylan. Evet, e, nasıl devam edelim? Nasıl devam edelim? Böylece bu programımızda da e, Bob Dylan'ın Hristiyan olduğu dönemini... Ve onun biraz da sonrasını konuşuyor olduk. Bu ani Hristiyanlık olayında Bob Dylan'ın müzisyen arkadaşları da değişik tepkiler gösteriyorlar buna. Biraz da bu durumu çoğunlukla alaya alan tepkiler oluyor bunlar. John, John Lennon bunlardan birisi. Yine Bob Dylan bu şeyde dönemde God to somebody. Birilerine hizmet etmesi lazım insanın diye tercüme edebileceğimiz bir şarkı yapıyor. John Lennon bunun üstüne diyor ki ya Bob Dylan galiba garson olmak isteği içerisinde çok çok hizmet is etmek istiyorsa gitsin garson olsun. Sonra da zaten vurularak öldürülmesine çok kısa bir süre kala Sir yourself. Kendi, sen kendine hizmet et veya kendi işini kendin gör. ...diyimi çevirebiliriz. Öyle bir şarkı yazıyor. İşte bu, yani. bu, bu bu şarkıda daha sonra yayınlanıyor. As, aslında biraz da ağzı bozuk bir parça... ...veya işte hani şeyi... ...sözünü sakınmayan bir parça diyelim. Şimdi çalmayacağız ama belki... ...kronolojik sıra içinde zaman geldiğinde... ...çalarız. Keith Richards yine çok alay edenlerden bir kişi... Birisi e, Rolling Stones gitaristi e, hatta bir noktada Bob Dylan için The Prophet of Prophet yani e, kârların kârın peygamberi. Kârın peygamberi diye bir söz söylüyor. Ve, ve bana da baktığım zaman aslında yani Bob Dylan'ın Hristiyanlığa dönmesi... E, daha çok albüm satayım diye falan yaptığı bir şey değil. Tabii ki çok albüm sattığında buna bir itirazı yok. Bundan memnuniyette duyuyor ama daha çok albüm satayım diye Hristiyan olduğunu düşünmüyorum. Aslında orada bir samimiyet var kendisinde. Ama işte böyle Hristiyan dinleyicileri de açılmak falan diye yorumlanıp o açıdan da belli eleştiriler alıyor arkadaşları tarafından. Evet, Doğru, ben de aslında bir eklemede bulunayım ee, biraz Dylan'a destek olması babından. Ee, bir tanesi bu Hristiyan müziği denen e, genre aslında e, gerçekten müzikal anlamda e, çoğunlukla çok berbat şarkılardan oluşan e, bir tür. E, bunların e, ortalamasına göre Dylan aslında çok yukarıda bir iş yapıyor, denebilir kendi ortalamasının altına düşmüş de olsa. E, i̇kincisi 1980'lerin genel olarak çok parlak bir dönem olmadığı açık. E, bence mesela şimdi kodayı doldurduk Leonard Cohen kodasına ama ben de şunu ekleyeyim. E, 1980'lerde dahil olmak üzere yeni müzikler yaparken yapmasına rağmen Leonard Cohen e, çok nadir olarak yaptığı şeylerden bir tanesini yapıp başka bir müzisyenin ya da başka bir grubun bir şarkısını e, coverlıyor e, ve yani insanın aklına gelebilecek belki e, yüzlerce müzisyen bir kenarda dururken Leonard Cohen'in e, 1980'lerde coverladığı şarkı D.G.'s e, isimli gruptan To Love Somebody e, parçası. ...hiç de bir şeye benzemiyor. Bence Denetoy'un en kötü ricalarından... ...bir tanesi bunu... Ucuz atlatmış o zaman Dylan 80'leri evet. genel olarak... ...öyle diyebiliriz. Hani evet, tavuk kıyafeti e, gibi gideyim. şarkı söyleyenler falan. Yani... ...mahiş senin zamanına belki... ...yetişmedi ama altıyla benim... E, ...gençlik zamanlarımız... ...sayılabilir 80'ler e, Özellikle... ...80'lerin başı Türkiye açısından... ...çok karanlık dönemlerdi. Bir de üstüne... ...böyle berbattır yani... İyi. Şam'dan yüzeye kadar e, zeytsiz bir e, dönemde gençlik zamanını geçirmiş olmak herhalde ayrı bir talihsizlik olmalı. Ülke gerektir. olarak epey mesafe belki, katettik belki arada onu demek istiyorsunuz. Doğru. E, bir de belki şunu parantezinde söyleyeyim. Bütün bu zeytsizlikler içinde 80'lerde Türkiye'den çıkmış e, çok önemli bir müzik olayı olmuştu. O da Mozaik grubunun 1986'da ilk konserlerini vermesi ve 80'lerin sonuna kadar e, bence birbirinden güzel şarkılar yapmasıydı. Dolayısıyla böyle bir zevksiz dönemde bile aslında iyi müzik yapan insanlar e, çıkabiliyor ortaya. E, şimdi hızlıca bir şekilde geçelim. Şimdi e, albümü 1983'tü. Aradaki e, birkaç albümü atlayıp 1988'e kadar gelelim. Bu dönemi artık arkada bırakmak istiyoruz. Bir sonraki şarkıyı siz anons eder misiniz? 1988'e geldik. Down in the Grove'u Tabii aslında dinleyicilerin çoğunun Cave yorumuyla aşina oldukları bir parça. That is not the end kaydını dinleyeceğiz. Bob Dylan'dan orijinal kaydı. <gülüyor> Damn. Oh, the tree of life is growing Where the spirit never dies And the bright light of salvation Evet, Down in the Groove çok kötü eleştiriler almış bir 80'ler albümün dilinin çıkarttığı ve ee, oradan That Is Not The End'i çaldık. Bu parça da aslında epey kötü eleştiriler almıştı ta ki belki Nick Cave biraz temize çekene kadar kendi yorumuyla bu parçayı diyebiliriz. Evet bu programımızda genel olarak Bob Dylan'ın 70'lerin sonunda girdiği arayış evresi, önce Hristiyan oluşu, sonra son derece tutarsız albüm çıktısı bunların üzerinden geçtik kısaca. Bir sonraki programda, önümüzdeki programda özetleri bitirmeyi hedefliyoruz bu sefer kararımız tam. Bu programda bir parça daha çalmayı hedefliyorduk ama zamanın sonuna geldik. Ee, ona artık kronolojik programları geçtiğimizde Traveling Wilburys albümlerinden bir tanesi bu. Süper Grup meşhur Tom Petty, uh, Jeff Lynne, uh, George Harrison, uh, pardon George Harrison, Hı -hı. Roy Orbison Hı -hı. ve Dylan'dan oluşuyor. Ee, oradan çalmayı düşündüğümüz parçayı zaman yetmediği için çalamadık ama ileride döneceğiz. Bu özette böyle bitirelim. Ee, benden Hepinizce hoşça hoşçakalın Mahir Ilgaz ben. Şimdi sözü program arkadaşlarıma bırakıyorum. <gülüyor> evet Güven. Peki e, programı bitiriyoruz. Zamanlar değişirken e, Bob Dylan şartlarıyla yarım yüzyıl e, programının sonuna gelmiş durumdayız. Önümüzde 11 stüdyo albümü daha kaldı henüz değinmediğimiz. Bunları e, bir seferde halletmeye çalışacağız e, gelecek hafta. Programla ilgili duyuruları Twitter sayfamızdan e, izleyebilirsiniz. Yılın alt kire açık radyo ya da zamanlar değişirken etiketiyle bizi bulmanız mümkün. E, geçmiş programların kayıtlarını da zamanlardeyişirken.tumblr.com e, adresinden e, dinlemeniz mümkün. E, teknik masada bize yardımcı olan Selahattin Çolak'a teşekkür ediyoruz. Bu haftaki program destekçimiz Marta Kaloncu'ya da ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben de gelecek hafta yeniden buluşana kadar e, herkese güzelce bir hafta diliyorum. E, Hoşçakalın. Hoşçakalın. Zamanlar Değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarımız. There must be some out of here. Who no are well. Hazırlayan ve sunanlar Mahir Ulgaz Altur Güzeldere Güven Güzeldere